Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da Paslaşmalar'da tekrar birlikteyiz Evet e, ilginç bir haftayı daha geride bıraktık Süper Lig'de İçeride 3 büyükte hatta 4 büyükte haftayı galibiyetle kapattı e, bu anlamda nadir rastlanan bir e, durum oluştu çünkü e, sezon başından beri e, böyle bir tablo çok fazla yaşanmıyordu e, işin ilginç tarafı şuydu Fenerbahçe ve Galatasaray e, kendi sahalarında geriye düştüler ama e, sonrasında maçı çevirmeyi bildiler. Fakat maçı çevirirken e, oluşan atmosfer iki statta da benzerdi. E, bu anlamda ilginç bir haftaydı. E, öncelikle Fenerbahçe maçına gidelim. E, Fenerbahçe bu sezon e, artık sayısını unuttuk ama bir 15 olabilir. 15 kezdir e, bir maçta geriye düşüyor. E, ama buna rağmen maçı kazanmayı biliyor. Aykut Kocaman'ın sık sık şikayet ettiği bir durumdu bu. Emre Belezoğlu, Ziggler ve Vebo'nun gelmesinden sonra Fenerbahçe elbette ilk yarıya göre daha iyi bir havaya girmiş oldu. Ama işte görüldüğü üzere yine kendi evinde geriye düştü Kasımpaşa karşısında. Evvela maçın çok başında bir penaltıyla Fenerbahçe geriye düştü. Ee, ama sonrasında oyunun tamamında hakikaten müthiş bir arzu ortaya koydu. Bunda bir sorun yok. Takdir edilmesi gerekiyor. Fakat e, baş sonrasına gittiğimiz zaman e, bir takım navoşluklar olduğunu da görüyoruz. E, Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Alvaratse keşke Türkçe bilmeseydim dedi. Çünkü Şota, saha kenarından, daha doğrusu sahadan kendilerine e, küfredildiğini, e, sürekli küfredildiğini ve hayatına bu kadar küfür işitmediğini söyledi. Şota'yı e, Türkiye tanıyor. Sözlerine itibar edilir mi edilmez mi bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. E, genel kanı edilir. Çünkü e, sempatik bir isimdir. Bugüne kadar Türkiye'de çok fazla e, olumsuz mevzularla gündeme gelmiş bir spor adamı değil. Bunu biliyoruz. Şimdi e, peki kim küfür etti Şota'ya? E, isim vermedi ama daha sonra işin e, faili ortaya çıktı. Emre Berezoğlu. E, Emre Berezoğlu yaptığı açıklamada kimseye küfür etmediğini söyledi. Ama e, yayıncı kuruluşun Lig TV'nin e, maç öyküsü videosunda e, görüyoruz ki Emre Belezoğlu küfürler savuruyor. Galis küfürler ediyor. E, Tabi bilemiyoruz. Çıkıp diyebilir ki ben of, o anda başka yere küfür ettim. De diyebilir? Kendi kendime ettim diyebilir. Bilemiyoruz artık çünkü Türkiye'de, futbolda e, şey kalmadı. Yani e, insanlar hata yaptıklarında çıkıp işte, evet özür diliyorum. Demiyorlar. Hatalarını mümkün oldukça sonuna kadar savunuyorlar. E, böyle bir alışkanlık gelişti ülkemizde. Şöyle de bir şey vardı Emre olduğu için. E, işte. Atletico Madrid'te geçen yarım sezondan sonra Türkiye'ye döndüğünde emre değişmiş dediler. Ama mümkün değil. Yani ondan değişmesini beklemek de manasız bir saatten sonra. Böyle kabul edeceğiz. Başka çaresi yok gibi gözüküyor. Ya da e, o yanlış yaptığında gereken cezalar verilecek. Belki o şekilde kendini dizginleyecek. Çünkü o e, Yaptığı yanlışların cezası vermedikçe o da bundan güç alıyor. Belki bundan besleniyor. Ee, bunu belirtmek lazım. Yani bunun maçın önüne geçmiş olması yazık. Çünkü öte yandan e, Fenerbahçe sahada özellikle vebosuyla, soğuğuyla e, çok güzel bir mücadele verdi. E, taraftarını coşturan, gururunu okşayan bir e, futbol e, sahnesi ortaya koydu. Fenerbahçe Kısımpaşa üç pür mağlup ederek yoluna devam etti. E, haftaya çünkü Eşiktaş'ta oynayacak. Buradaki herhangi bir puan kaybı derbideki olası kazancı e, beslemeyecekti. E, Fenerbahçe için Kısımpaşa maçının bir diğer anlamı da şuydu. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe Kasımpaşa'ya yenilirken Alex'in Fenerbahçe'den ayrılma sürecinin başlangıcıydı. Fitili ateşlenmişti. Aykut Kocaman orada bir istifa kararı almış. Sonra caydırılmıştı. E, oyundan alınan Alex tribünlere gidip oturmuş. Ve bu bir protesto olarak algılanmıştı. Hakeza Biroslal Soch'ta aynı şekilde gidip Alex'in yanına oturmuştu. Bunun bir eylem, bir baş kaldır olduğu söylenmişti o zaman. Hasılı Kasımpaşa Fenerbahçe'yi, Fener'de karıştırmıştı yenerek. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçeliler ayrıca motive olmuşlardı ve bunun da etkisiyle maçı 3-1 kazandılar. Son 5 dakikada gelen Gollerle e, Fenerbahçe rakibini muhalif etmeyi başardım. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra Galatasaray'la devam edelim. Bana küsmüş, gayrı sözü benden kesmiş, züluflerin göze dök. Siyah sülfürün halkalan Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Kadıköy'deki atmosferin bir benzeri Türk Telekom Arena'da vardı. Galatasaray Ordu Sporu ağırlıyordu. Ee, i̇lk yarıyı 2-0 geride kapattı. Özellikle Muslera'nın yaptığı degajın Selçuk'un topuna çarpıp ağlarla buluşması ilginç bir andı. E, Unutulmayacak bir sahneyle futbolumuzun bu sezonuna dair arşiv görüntüleri arasında yer alacaktır. E, i̇kinci yarıya Galatasaray e, müthiş bir tempo ve coşkuyla başladı. Ve maçı dördeki çevirdi. Burada da bir sorun yok. E, Snyder'ın ilk golüne tanıklık ettik. Burak Yılmaz'ın ee, ben varım Drogba gelsin, Schneider gelsin fark etmez. Ben Yılmam söylediğim Müsemma ee, mesajını aldık. Umut Bulut bu takım için her zaman gerekli olduğunu gösterdi. İkinci yeri oyuna girerek e, yarattığı etkiyle. Ve e, Selçuk kendi kalesine attı Topuyla daha doğrusu Mustera'nın marifetiyle. Ama dedi ki ben asıl öbür kaleye goller atarım. Ve mükemmel bir gol attı. E, Drogba tamam gol atmadı ama yine de mücadelesiyle e, Galatasaray ileri hattında oldukça etkindi. E, önümüzdeki haftalarda etkinliğinin daha da artacağı aşikar. Tabii önemli olan Şalke ile oynanacak şampiyonlar ligi revanş maçında çok daha fit olması çok daha e, <gülüyor> yırtıcı hatta takımı tek başına taşıyacak bir potansiyele sahip olur hale gelmesi e, Galatasaray için şu anda önemli olan bu tabi Galatasaray ilk yer 2-0 mali turma düşünce evde bu maçı izleyen Peşiktaş ve Fenerbahçe futbolcular oldukça iştahlandılar Puan farkının e, düşecek olmasından dolayı. Ama 90 dakika sonunda Galatasaray 4-2 kazanıyor gözüktüğünde eminim ki büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardık. Çünkü e, herkesin de söylediği gibi ilk yarıya ya da maçı Galatasaray başından itibaren 4-2 yani 1-0-2-0 öyle geçse 2-1 olsa ve 3-1 olsa 3-2-4-2 diye bitse e, rakipler çok da etkilemeyecekti. Ama 2-0'dan puan kaybetme ihtimali yükselip ondan sonra Galatasaray amacı kazanmış olması elbette psikolojik olarak etkileyecektir. Böyle e, e, çünkü Galatasaray'ın puan kaybı derbide bir tarafın muhalif olmasını daha az etkileyecekti. Daha az hasar yaratacaktı. Ama şu halde şimdi derbide puan kaybeden psikolojik olduğu kadar matematiksel olarak da sıkıntılı bir e, durum yaşayacaktır. Burada altını çizmek gerekiyor. Galatasaray e, Oğru spor maçında saha dışına çıkmak gerekiyor. Yine maalesef ikinci devre başlamadan önce soy odaları koridorlarında Fatih Terim hakeme tabiri caizse dayılanmış. Hem de hakeme e, sen kabadayı mısın şeklinde çıkış yaparak. Şimdi hem Fenerbahçe maçında hem Galatasaray maçında sahaya baktığımızda hakemlik aman aman bir şey yok. Bence Fatih Terim'in hakem üzerinden yarattığı gerilim bilinçli bir gerilimdi. Takımını ateşlemek için bilinçlice yapmış bir gerilimdi. Tribüne gönderilmeyi Fatih Terim istemiştir. Buna zemin hazırlamıştır. Ki sahadaki oyuncularını böyle e, haksızlığa uğruyoruz. Bizim şampiyonluk yolumuz tıkanmak isteniyor. Gibi bir hava yarattı, bir atmosfer yarattı. Akabinde Hasan Şaş da aynı şekilde tribüne gönderildi. Ümit Daval'a ben de o zaman çıkıyorum diyerekten bir an için tribünden yedek kulübesinden ayrıldı. E tabii bütün bu sağ kenarında olup biteni gören futbolcu da buna reaksiyon gösterecek. Ve iki kat enerji sarf edecek. Ve olan da buydu zaten Galatasaraylı futbolcular da sağ kenarında tırnak içinde uğradıkları haksızlığa reaksiyon verdiler ve maçı 4-2 aldılar. Ama hiç hoş şeyler değil bunlar. Büyük kulüplerin, büyük kulüplerin, bakın büyük diye sesleniyoruz onlara bu şekilde maçlar kazanması, futbol keyfimizi, sevgimizi arttırmıyor. Bezdirici, bıktırıcı bir sonuca neden oluyor aksine. Üç büyükler, hatta dört büyükler, beş diyeyim. Bir rakiple oynarken örneğin hakem bir hata yapıyorsa maç sonunda ya da o anda şunu düşünmüyor. Bana şu hatayı yaptın, rakibime niye bunu yapmadın? Rakibimin elle oynamasını görmedin, benimkini gördün. Rakibimin penaltısını verdin, benimkini vermedin. Hayır, bunu, bunu düşünmüyorlar. Verdikleri tepki bu değil. Şunun tepkisini veriyorlar. Sen bir gün önce, eğer bu söz konusu olan takım Galatasaraysa, bir gün önce Fenerbahçe maçında, siz şu. Penaltiyi verdiniz ya da vermediniz. Bize niye aynısını yapmıyorsunuz? Ya da tam tersi. Fenerbahçe diyor, kardeşim diyor benim pozisyonum şuydu da Galatasaray'ınki de buydu. Ona niye öyle yaptın? Bana niye böyle yaptın? E bu örneği çoğaltabiliriz. Beşiktaş için de söyleyebiliriz. Trabzon için de söyleyebiliriz. Demem o ki büyük takımlar kiminle oynaralarsa oynasınlar aslında onlar her zaman birbirleriyle oynuyorlar. Adalet arayışları hep birbirleriyle birbirleri üzerinden oluyor. Galatasaray tepki verirken o anda Ordu Spor'a tepki vermiyor. Ordu oynadığı halde muhatap Ordu Spor değil aslında. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin muhatabı da o anda Kasımpoşa değil. Galatasaray. Hakkıza de Beşiktaş'ta. Dolayısıyla böyle bir iklimde bir e, kısır döngü içerisinde dönüp duruyoruz. Bir kısır döngüdeyiz. Ve bu da dediğim gibi futbola olan sevgimizi çoğaltmıyor maalesef. Belki gün be gün azaltıyor. Sadece kasamaya odaklı e, çıkmaz bir sokağa sürüklüyor bizi. Nefretten beslenen, kinden, öfkeden beslenen bir rekabet ikliminde geçeyip gidiyoruz. Akşam, dün akşam Barcelona Real Madrid maçı vardı. İşte Real Madrid geldi Neo Kamp'ta Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonunda futbolcular birbirlerini tebrik ettiler. E, maçın son anlarında Barcelona tek sayısını buldu. Tribünlerden görüntüler yansıdı ekana. Canı gönülden alkışlıyordu taraftarlar. Canı gönülden. Ama aynı durum bizde olsaydı bir derbide üç bir muhalif olan takımınız o atacağı tek gol tribünleri tarafından protesto edilirdi. Alaya alınırdı. Defalarca bunu yaşadık. İşte fark bu. İşte fark bu. Hafta sonu bu takımlar bir daha karşı karşıya gelecekler. Barcelona ile Real Madrid bu sefer Madrid'de. Ve o maç saat 17'de oynanacak. Saat 5'te bizim saatimize göre yani. Niye biliyor musunuz? Uzak Doğu'da bu maçı izlesin diye. Dünya derbisi böyle oluyor işte. Biz hani kendi derbimiz için diyoruz ya dünya derbisi. Hayır öyle olmuyor işte. Bütün dünyanın izlemesi için bir saat belirleniyorsa o derbi dünya derbisidir. Diğerleri bizim kendi dünyamızın derbisidir. Son bölümde Beşiktaş ve diğer konuları toparlayalım ve nokta koyalım. Uludların üstünden bıraktım ben kendimi Sonunu düşünmeden duygular sarınca Bahçede <Gülüyor> hanım ne Bir sana bir de bir sana bir de bana, bir sana bir de, bir sana bir de, bir sana bir de Ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız. Paslaşmalar son bölümüyle karşınızda. Evet, Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş. Dördüncü kez rakibi 10 e, kişi kaldı bir maçta kazanmayı bu sefer bildi. Bundan önceki maçlarda Beşiktaş e, rakip 10 kişi kalınca e, sağdan 3 puanla ayrılamıyordu. Sivas'ta bunu nihayet gerçekleştirdi. E, Beşiktaş-Sivas e, mücadelesi çok da verimli geçmedi ofansif anlamda. Sıkıcı bir maçtı özellikle ilk bölüme. İkinci yere biraz havaya girdi. E, maçın öne çıkan önemli noktaları şunlardı. Beşiktaş kalecisi MacGregor kaleci olduğunu hatırlattı. E, önemli pozisyonları çıkartabileceğini gösterdi. Maçın adamı İskoçalıydı açıkçası. Beşiktaş eğer Sivas'tan 3 puan çıkartırsa bunu kalecisine borçlu. Eee Sezon başından bu yana ilk defa McGregor bir maç kurtarmış oldu. Tebrik ediyoruz. Böyle devam etmesini umuyoruz futbol adına. Beşiktaş genelde son dönemlerde duran toplardan gol oluyordu. Yine bir duran toptan beklerken, maçın gidişatı bunu sinyalini verirken aksi oldu. Beşiktaş açık alanda bir Organizasyonuna golü buldu. Defans'tan yine geldi gol. Hilbert'ten. Beşiktaş defansının bu sezon kazandırdı. 13. gol oldu. Bu da takdire şayan. Ve çok gol yiyen Beşiktaş defansı uzun bir aradan sonra gol yemeden maçı tamamladı. İlk defa 1-0 kazandı. Bu sezon Beşiktaş. Tabi Beşiktaş'te sorun şu. Dışarıda bir şekilde enteresan bir şekilde kazanıyor. Ama geliyor İnönü'nde e, puanları cömertçe harcıyor. Şimdi İnönü'ye önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Esas olay bu. E, Beşiktaş bu sezon kalifi olmak için birçok şans yakaladı. Ama hiçbirini değerlendiremedi. E, bir son şans bence bu e, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçını mutlak surette kazanmak zorunda. Yani bu sezonun bir anlamını olabilmesi için bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü ezeli rakiplere karşısında galibiyeti yok. Hatta Beşiktaş'ın tüm branşlarını düşündüğümüz zaman bu sezon ezeli rakiplerine karşı galibiyeti yok. Basketbolda, voleybolda, bu branşlarda da Beşiktaş derbi kazanamıyor. Ee, eğer Fenerbahçe'yi aşarsa Trabzon deplasmanında e, çok daha dirayetli olabilir. Beşiktaş kaderini bu iki haftada çizecek. Fenerbahçe ve Trabzon maçından 4 puanla en az çıkarsa e, ligi ikinci bitirme konusunda önemli bir avantaj yakalar. Ama bu iki maçtan bir ya da hiç Puanla ayrılırsa e, bence e, artık ilk dört içinde kalmanı hesaplarını yapmak zorunda kalacak. E, çünkü e, ligin son düzüne girildiği zaman şampiyonluğu oynayan iki takım e, genelde marşanı kazanır. E, çünkü hem havaya girer takımlar e, konsantrasyon, motivasyon e, çok daha yükselir. Kötü de oynasa takımlar kazanır. Zaten son düzlükte e, takımların ne oynana çok fazla bakılmaz. Başına da bakılmaz, sonuna da bakılmaz. Bu da enteresan bir konudur. E, hani hep iyi futbol ne zaman oynayacaksınız diye sorulur. Hocalara ilk haftalarda işte henüz oturmadık. İşte bize bir ay, iki ay süreler indirilir. E, ligin son bölümünde de işte artık bu saatten sonra iyi futbol oynamanın bir anlamı yok. Böyle bir beklentimiz yok. Önemli olan kazanmaktır derler böyle bir e, anlayış vardır. Evet hafta sonu bir e, futbolun kalbi atacak. E, bu arada inan demişken Beşiktaş mali gelen kurulu yapıldı. Başkan Fikret Orman e, maketler gösterdi. Yeni inanın stadına e, dair hoş e, maketler. Hani eğer oraya bir stad yapılacaksa bu şekilde yapılmasını yeğlerim. Ama oraya bir stad yapılabilecek mi ondan çok emin değilim. Hem tarihi nedenler e, var hem de mali nedenler var. Çünkü Beşiktaş e, kongre üyeleri 2004'ten beri maket görüyorlar sürekli. İş değeri sıradımız, işte değeri diye. E, Be Beşiktaş'ın e, bu stratejinin mutlak süreçte çözmesi lazım. Aksi halde e, rakiplerle olan makas giderek açılacak ve e, bu da Beşiktaş'ı vasatlaştırabilir. Ezeli rekabetin dışına itebilir. Öte yandan Mali Genel Kurulda Beşiktaş'ın e, eski yönetimi yılların Demirören yönetiminin son bir buçuk aylık dönemi ibra edilmedi. Bu şu demek yönetim araştıracak, inceleyecek bir kusur bulursa mahkemeye gidecek. Buna cevaz verdi kongre dedi ki böyle bir sıkıntı görürsen gidebilirsin ey yönetim. Ama bu yönetimi böyle bir tasarruf olacağını zannetmiyorum. Ee, zaten başkan oylamada el kaldırmadı. 2006'da olduğu gibi. Ee, hava şu. Yıldırım Demirören, sen şu alacağını bağışla. Biz de bu mevzuyu kapatalım. Hava bu. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Bu etik mi? Değil mi? Hiç sormuyorum bile. Esasında bu işe SPK'nı el koyması lazım. SPK ver bakalım şu defteri, kitabı. Ben bir bakayım diyecek. Neyse cezasını o kesecek. Ondan sonra da gerekiyorsa suç dürüstüne bulunacak ve savcılık işe el koyacak. Çünkü e, bu tür organizmaların devreye girmesi aslında bu kulüplerin faydasına. Çünkü e, disiplinli mali kriterlere uygun har vurup harman savurmadan yaşamayı öğrenecekler. Aksi halde yapılan her e, kıyak diyelim tırnak içinde her e, mülsemma daha doğrusu göz yumulduğunda, her göz yumulduğunda daha büyük zarar olarak kulüplere geri dönüyor. Onu söyleyelim. Son olarak Trabzonspor'dan bir iki kelam edelim. İstikrarsız bir dönem yaşıyor Trabzonspor. Tonlay Kalka yönetiminde Mersin'den 1-0 Galbet'e döndüler. Onlar için bir nefes oldu. Çünkü psikolojik olarak olmasa bile matematiksel olarak düşme hattı yakın bir pozisyondaydı. Bunu kırdıkları için önemlidir. Trabzonspor'undan sonra yapacağı tek şey Türkiye Kupası'nda finale gidip bu kupayı alarak sezonu kötü bir sezonu kupaya tamamlamak başka da yolu yok. Onu belirtelim. Bu akşam da Fenerbahçe Trabzonspor'un küçük takımını, genç takımını, daha doğrusu altyapı takımını diyelim. 1461 Trabzonspor'u ağırlıyor. Dileriz ki bu maç kavgasız, gürültüsüz, çentilmence geçer. İki kulübün arasında yeterince kavga, gürültü, gerilim var zaten. Buna doyduk ve sadece futbolun konuşulacağı bir mücadele olmasını temel ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Kenan Başaran, hepinize hoşçakalın derken... Siz radyo havanda kalmaya devam edeceksiniz. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.